Merhabalar değerli dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Yeşilçam Arküsü programında bendeniz Utku Ulay ile birliktesiniz. Bugün daha önce sosyal medyadan da bildirdiğim gibi bir konuğum var. Kendisi daha önce de programımıza konuk olmuştu. Değerli araştırmacı, yazar, yönetmen, senarist Mesut Kara bizlerle birlikte olacak bugünkü programımızda. Hoş geldin Mesut diyorum ben. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, şu anda kendisi Kuşadası'nda olduğu için telefon bağlantısında e, görüşeceğiz. Ee, evet. Öncelikle e, tekrar çok teşekkür ederim program davetimi kabul ettiğin için Mesut abi. Ee, Şöyle mi? <gülüyor> yine bazı şeyleri hep e, öteliyoruz. Bazı e, görüşmeleri daha sonra yaparız, daha sonra yaparız diyoruz. E, özellikle ben bu konuda e, biraz e, geciktim doğrudur. E, bugün seninle... Fantastik Sineması belgesini e, yönetmiş olduğun Fantastik Sineması belgesi üzerine konuşmak istiyorum. E, evet. Yaklaşık 2-3 yıldan birdir bu konuda seninle görüşelim, e, daha detaylara girelim diyordum. Bir de e, bildiğim kadarıyla bazı kafanda projeler vardı daha önceden de üzerine, yani üzerine eklenecek şekilde. E, evet. Ama hani Fantastik Sineması e, belgesini, belgeselinin... Ne giden yolu Biraz hani nereden ortaya çıktığını Biraz oradan başlayarak üzerine konuşmayı Bugün çok istiyorum Tabi ki bu, bu vesileyle bize Giovanni Skagna Demirhan'ı da de, Demir de almış olacağız evet. Çünkü Onların katkısı büyük Onların kitapta Çıkmıştı biliyorsunuz Fantastik Türk sineması diye ee, Oldukça başarılı iyi bir kitap çalışmasıydı çok sık görüştüğümüz insanlardır. Hem Cıvan'la hem Metin Demirhan. Ben de bir, bir anda onun belgeselini yapma isteğe uyandı. Kendileriyle görüştüm hem Joanne ile hem Metin Demirhan'la hem de Yılmaz Atadeniz'le. Belgeseli danışman olup olmayacaklarını sordum. Böyle belgesel çalışmasını yapıp yapamayacağımızı. Onlar çok sevinçle karşıladılar. Çok mutlu oldular. Yapalım, yapalım istediler onlar da. Öyle başladık. Peki. Pardon pardon ben sözünü kesmiş olmayayım burada devam et evet, abi. İz, iz ortak yaptık. teknik imkanları istih sağladı. Dönüşmanlarımız Joan Skakla hani İmraz'da Deniz ve Metin'le inildi. Ben de hazırlanmasını sağladım belgelerin. Evet, e, seninle daha önce de hani görüştüğümüzde eee Beyoğlu'nda zaten uzun süre görüşmeler yaptığını söylemiştin bana ama e, bu belgesel üzerine yeniden görüşmeler mi yaptın yoksa es, eski elinde bulunmuş bazı şeyleri de kullandın mı? Yok yeniden görüşmeler yaptık. Ee, çok da başarılı olduk. Çok güzel e, şey karşılığını aldık. Yani hemen hemen talepte bulunduğumuz herkes kabul etti. E, kimin evlerinde kiminle de yolunda, çeşitli mekanlarda görüşmeler yaptık. Neredeyse fantastik Türk sinemasında emeğe geçmiş herkese de görüşmüş olduk bu vesileyle. Peki yani çıkış tarihi olarak 2006 geçiyor ama herhalde yapım evet. tarihi daha önce değil mi? Kısa sürede hazırladık zaten biz onu. 2006 evet. Hı hı. Yani, 2006, yani bütün görüşmeler aslında 2006 yılında mı yapılmış oluyor orada yoksa? Evet evet. 2006 yılında anladım. Ee, şimdi günümüzde baktığımız zaman e, Fantastik sineması aslında o Fantastik Türk sineması dediğimiz e, bugün o tür olarak nitelendiğimiz bazı filmler adına yapılmış ilk kapsamlı belgesel aslında Türkiye'de. Evet. E, dünya üzerinde baktığımız zaman da Fantastik sineması belgesinden önce benim gözüme sadece Türk Pop Sinema isimli Mondo Macarbrough'un yaptığı bir, bir derleme çalışma var. O da yarım saatlik süren bir çalışma. E, konuydu ama orada hani böyle türk iş pop sinema olarak hani daha popüler sinema olarak el alınmış birazcık daha farklı Hı -hı. el alınmış ama e, uzun metrajlı olarak sanırım yapılan ilk belgesel hani fantastik türk sineması başta altında sanırım fantastik sineması doğru mudur bunu söylememiz? Evet evet doğru e, aslında e, benim de yaptığım görüşmelerde özellikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum sizlerin açtığı yoldan biz de ilerleme şansını elde ettik ben de yaptığım görüşmelerde Çetin Anca söylediği bir laf vardı bana. Ee, aslında fantastik olan bizmişiz diye sanırım onu Giovanni de, <gülüyor> Giovanni Sikonomi ile de söylemiş. Ee, evet. Bu e, mesela e, bu belgeseli yaptığın zaman Türk İş Pop Sinema e, belgesini izlemiş middin? O da sanırım 2002 ya da 2003 tarihindeydi ya sonu. E, Dünyayı Kurtan Adam DVD'sinde e, basmışlardı Türkiye'de bir ara. Aa, evet. Onu, onu izleme şansına ermiş middin abi? başlangıç noktası. Bizim yani ilk Türk filmimiz hı hı. hem de bize yol açan bu fantastik sinema belgeselini yapmamızda da onun payı var. Ya yani Onunla başlayan bir furya vardı. Hani geçmişte avantur deyip geçiştirdiğiniz filmlerin çoğu yeniden keşfedilmişti. Bunların da başlıca yönetmenleri var. Çetin İnanç, Yılmaz Deniz gibi. Onlar da yeniden keşfedildi hem dünya başından hem Türkiye'de çok genişçe yer verildi kendilerine yeniden filmlerde tekrar tekrar izlendi tek e, yeni keşif yaşandı işte Boğaziçi Üniversitesi'nde filmlerin gösterilmesi de zaten e, bir şeyi filminin başlangıcının ilk işaretleriydi e, bizde çocukluğumuzda tabii zaten hep bu, bu filmleri izleyerek büyümüştük hepsi birbiriyle çakıştı ortaya böyle bir şey çıktı e, bugün bakıldığında e, hani senin de başlangıcının danışmanlığını yaptın, Cem Kayanın motor filmini aslında e, günümüzde e, devamlı hani ilk belgeseli olduğu aslında söyleniyor bunun da hani biraz düzeltmek istiyorum ben ilk e, bu hani janda diyelim artık bir tür diyebilir miyiz bilmiyorum tam tür sineması ya da türlerin toplandığı bir sinema olan Fantastik Türk sinemasının ilk belgeseli de Fantastik sineması oluyor <gülüyor> evet Evet öyle oluyor tabii ki. Bunun altını çizmek gerekiyor. E, peki e, mesela daha önceki görüşmelerinde e, uzun süre ulaşamadığın e, ama belgeselin çekiminde ulaştığın ve görüşmeyi e, saldığın birileri oldu mu? Ya da çok zorlandığın, temas kurmakta zorlandığın birileri oldu mu? Zorlanmak de tabii. E, mevsimine göre değişiyor insanlar. Yaz mevsiminde pek İstanbul'da durmalı. Evet. Bazılarına kışın ulaşmak zor oluyor, bazılarına yazın ulaşmak zor oluyor. Bu nedenle zorlandıklarımız oldu mesela. Cüneyt Arkın'la epey bir aramıştık randevu ulaşabilmek için. E, sonunda da buluştuk. Çok da güzel oldu evine gittik, güzel çekimler yaptık. E, ama çok kolay, e, fazla zorlanmadım aslında. İki ummadığım insanlarla da buluştuk bu vesileyle. E, şeye gittik, Edirne'ye gittik, diğerlere gittik buluştuk çok kolaydı aslında yani çok mutlu eden bir süreç yaşadım ben belgesel sürecince yani o zaman kamera alkası görüntüleri dediğimiz zaman <gülüyor> pek bir şey olmayabilirmiş bu kadar rahat, aslında hani genelde zorluklarla da ilgili ama seninle görüştüğümüz zaman zaten belgeselin oldukça çabuk ve hızlı Galiba bir bir dayanışma oluştu galiba orada hani böyle bir şey için ben öyle bir şey hissettim biraz evet evet gerçekten kaykuntu gar vesaire yani o kadar Yardımcı oldular ki sağ olsunlar ee, hem birbirlerini önerdiler hem birbirlerine ee, kat, kat, katılım için destek verdiler hem de katılımda kolaylık sağladılar çok güzeldi yani hiç zorlanmadık çekimlerde de kendiliğinden anla, anlatmaya başlayıp sonuna kadar götürdüler bize fazla soru sormak düşmedi çünkü hepsinde bir doluluk da vardı evet bir, bir yanda çorap söküğü gibi geliyor bazen hikayeler. Evet, evet. Anladım. E, e, şimdi Mesut abi, biz burada bir arada bir şarkı girelim istersen. Tamam. E, Yılmayan Şeytan filminde de kullanılmış olan bir soundtrack de var. E, Popcorn diye geçiyor orada. Yani bu şarkı böyle bir araya girelim. Sonra biz e, sohbetimize, seni birlikte de e, Fantastik Sineması belgesi üzerine sohbetimize devam edelim. Thank you. Merhabalar, yeniden hala devam ediyor programımız Yeşil Çamak Özesi 94.9 Açık Radyo'da benden Zunut Kulağır ve değerli konuğum Mesut Karayla Fantastik sineması belgeseli üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Mesela bu fark ettiysen çok ilginç bir şarkı bu Popcorn. Evet. Birazcık da o dönem filmlerde kullanılan şarkılardan farklı, daha elektronik bir şarkı. Ee, Kuntulga seçmişti onu ben de konuştum neden böyle bir şarkıyı seçtin diye söylemiştim o zaman baya böyle neşeli gelmiş e, şarkı ve <gülüyor> böyle bir şarkı değişik bir şekilde kullanmış ama gerçekten çok farklı Yeşilçam evet. filmlerinde pek kullanılan bir e, melodi, melodi değil aslında daha böyle funk daha böyle rock şarkıları ya da böyle daha romantik şarkılar kullanılır ama bu şekilde bir şarkının kullanması çok az olmuş Yeşilçam işte her anlamda fantastik bir sinemaydı Giovanni Skagno'nun öyle demişti ...başlı başına fantastik bir sinema... ...işte... ...yeterli sınayesi olmayan... ...bikin evet. yanları zayıf bir sinema... ...tamamen inanç... ...üretilen bir sinema. Anladım. Burada galiba bir ufak e, dokunuş oldu. Şeyle. E, peki... E, ...merak ettiğim noktalardan bir tanesi de... E, ...Belgesel İst TV... ...adına çekildi sanırım değil mi? Sadece. O beraber... ...ortak... Hı. Peki e, e, İSTV dışında e, e, e, yani izleyebileceğimiz ya da onu bir şekilde e, yani elde edebilecek bir e, e, durum var mı? E, yok İSTV onu her ay yayınlıyoruz. E, orada izleyebilir. Şu anda hala İSTV'de peki yayınlanmaya devam ediyor mu? E... Devam ediyor zaman zaman. Hı. Ben de gösterimler yapıyorum bulunduğum yerlerde. Hı hı. Şu i̇şte Ankara, İstanbul'da, İzmir'de. Özel gösterimler yapıyorum. Söyleşilere gidiyorum. O arada s***** diyoruz. Bir üzerine konuşma imkanı buluyoruz. Ee, sanırım iki versiyonu var. Bir tanesi birazcık daha böyle e, televizyonda gösterilen birazcık daha kısa bir versiyon. Bir de daha uzun bir versiyonu var diye hatırlıyorum ben. Ee, evet 90 dakika ama işte böyle özel gösterimler için, ee, özel gösterimler için evet, 60 dakikalık versiyonu kullanıyoruz? Evet. Anladım. Anladım. Ee, peki mesela bu, bu soruyu uzandan beri sormak istiyorum peki bunun üzerine bir şey e, koymaya ya da bunun yani sinema, fantastik sinemasının açılımı daha farklı bir yöne doğru götürmeyi düşünüyor musun Mesut abi ya Metin Demirhan'la birlikte erotik Türk sinemasında belgeselini yapmak istiyorduk hı hı. fakat ne yazık ki Metin Demirhan'la ömrü etti buna e, çok erken kaybettik Metin Demirhan'ı da Giovanni e, de kaybettikten bu arada. Evet. Dolayısıyla birlikte çalışma imkanı da bulamadık. Fakat Metin Demirhan'sız bunu yapmak da çok zordu. O proje yarım kaldı öyle. Yarım kalmadı yani başlayamadık bile. Hı hı. Yeni projelerle yoluma devam etmek istiyorum tabi ki ama şu anda somut çalıştığım bir şey yok. Anladım. Yani benim biliyorsun her zaman e, içimden gelen e, fantastik Sineması e, belgesinin senin bunu bir kitap olarak da aslında taşıman yani oradaki e, görüşmelerin de bir kitap haline gelmesi benim her zaman için e, içimdeki isteklerden bir tanesi. Yani bunu yapabilirsen çok güzel olur diye düşünüyorum ben aslında. E, evet aslında başlangıçta öyle bir plan vardı. Fakat çok zor ya yani O kadar çok insanla konuştuk ki onların Kasette işlemeleri falan çok zaman alan bir şeydi. Ben de bu arazata yaşam içimde bir işimler oldu. İstanbul'dan ayrıldım, Kuşadası'na evet. yerleştim. Bu taşınmalar vesaireler biraz el oldu, ötelenmiş oldu. Ama öyle bir şey var, çalışmam var. Yani çünkü şöyle düşünüyorum ben. Mesela kamera karşısına geçmemiş bazı anekdotlar belki kitap içerisinde yer alır. Daha uzun versiyon. Gibi de olabilir. Ee, öyle bir yani öyle bir şeyin hayalini kuruyorum diyeyim ben aslında. <gülüyor> evet tabii. Çünkü çok uzun konuşmalar oldu. Delikleri ee, bunlar da <gülüyor> girdi. Birer dakika, ikişer dakika. Evet. Onların açıklamını kitapta açıklamına kitapta yer veririm diye düşünüyordum. Hı hı. Ee, bir yandan çalışıyorum tabii. Fakat artık kitap basmıyorlar. Diyen evleri kitap basmıyor. Evet. <gülüyor> öyle ya yani Mesela ben 6. ya da 7. kitabının e, Fantastik sineması olmasını diliyorum. <gülüyor> Açıkça söylemek gerekirse. E, peki e, bunun dışında mesela e, aklıma gelen başka bir soru daha vardı. E, Fantastik sineması e, açtığın yoldan sonra bunun üzerinde e, yine aynı konsept içinde mesela ikincisini e, düşünür müsün? E, çünkü bazı, şeyler değil, bazı filmler bulundu mesela. Ee, işte 2006 yılından e, geçen 10 yıllık süre içerisinde özellikle Yeşilçam'ın daha doğrusu Türk sinemasının 100. yılından e, vasıtasıyla baya bir şey e, materyal ortaya çıktı aslında mesela evet, bu daha belki, genişletilme belki bölüm bölümde yapılabilir yani fantastik sineması bilim korku fantastik sineması korku fantastik Türk sineması gibi bölümlere ay ayırarak, ayırarak yapmak da mümkün olabilir çünkü e, mesela e, Giovanni Sikonomilya ile Metin Demirhan'ın e, kitabı bitirdikleri dönemde ulaşılabilen kaynaklarla e, sanırım 2017'de ulaşabildiğimiz kaynaklar arasında büyük bir fark oluştu. Bir de galiba bazı insanlar e, hani o terimi kullanmak gerekiyor. Tezgah altında bulundurdukları bütün materyalleri de ortaya çıkarttılar gibi gözüküyor bundan 2-3 e, sene önce. Evet. Benim hayal edemeyeceğim bazı e, görseller ortaya çıkmış oldu. E, bazı fotoğraflar, bazı lobi kartları. Hatta bazı afişlerin 2-3 tane farklı versiyon olduğunu görmüş olduk. E, hani birazcık da hani sizlerin bu açtığı yolda programın ismini de arkeoloji olarak koymamın sebebi de bu. Hani kazı gibi. İlk bulduğumuz bir şey var. İşte sizlerin bulduğu 2006 yılında bir şeyler var. Sonra <gülüyor> yeni bir kazı oluşuyor diyelim. 2017 yılında elimizde daha değişik bulgular da oluşmaya başlıyor gibi bir durum var. Bunları peki son dönemde yakından takip edilmeyen şansını buldun mu Mesut abi? E, alo? Okey sanırım fattan e, <gülüyor> düştü Mesut abi biz... Ee, tekrardan deneyeceğiz ar aramak için ee, e, Gerçekten e, yani konuştuğumuz konuyla ilgili Gerçekten ilginç bir durumdur bu ee, Çünkü 1992 yılında e, bu Birazcık daha böyle fantastik filmler dediğimiz Avantür filmleri, bilim kurgu filmleri Biraz korku filmleri e, Ya da böyle değişik daha fantastik filmler üzerine Araştırmalar yaptığım zaman ulaşabildiğim çok az kaynak vardı ee, Bazen ses dergisinden ya da e, hayat dergisinin bazı sayılarından e, Bazen Hey dergisinden bulduğum e, Görselleri e, Derlemeye çalışıyordum Bunun dışında e, Gözel mecmuası da bu konuda böyle bir Avantajı olmuştu bizdir ama ee, ...ulaşabildiğimiz materyaller tabii ki birazcık daha kısıtlıydı. Ve ee, e daha sonra e, hem değerli Mesut Kara, Metin Demirhan, e, Johannes Sikonomilla gibi e, araştırmacılar sayesinde bize bir yol açıldı. Biz de onlar sayesinde aslında bugün radyo programı da yapabiliyoruz. Ya da işte Sinematik Yeşilçam sitesini ortaya çıkartmıştık. Bazı, başka arkadaşlar da yine aynı yoldan devam ediyorlar. Şimdi hatta tekrar geri geldi galiba Mesut abi. E, merhabalar tekrar. Evet. E, bu en son e, sana söylediğim e, soruyu duyabildin mi yoksa tekrarlayayım mı onu? Tekrar versen sevinirim. E, şimdi e, uzun süre e, materyallere ulaşmamız çok mümkün değil de yani atıyorum 2006 yılında da e, ulaşamamış yani 2006 yılında ulaşılanın iki katı olmuştu. Hani biz de onun için birazcık arkeoloji diyoruz e, demek istiyorum. Evet, evet. Ee, bu şekilde aslında e, daha farklı yerlere de gidebilir. Belki bazı bildiğimiz şeyler değişmiştir aslında. Belki işte benden sonra başka genç arkadaşlar daha tamamlayıcı işler yapacaktır. Yani benim biz ilk temellerini attık. İşte onlar kitaplarını yazdı, Metin'le, Civan'le. Ben belgeselini yaptım. Yeni yeni çalışmalarda bu, bu, bu eksikler tamamlanacaktır diye düşünüyorum peki hani senin hiç e, bu yönde bir peki e, takip sürecin oluştu mu yoksa hani e, birazcık da uzaklaştın mı? Nasıl onu biraz merak ettim. Biraz bundan. uzaklaştım aslında. Yani şehir değiştirmekle <gülüyor> e, şu anda işte Kuşadası'nda yaşıyorum. İzmir'de olmaktan çok farklı tabii taşrada. E, ulaşım şartları da zor, bazı kariyerleri. O yüzden benim için biraz sıkıntılı gözüküyor yeni çalışmalar yapmak. Ama genç arkadaşlar mutlaka yeni çalışmalarla bunları besleyecek, geliştireceklerdir diye düşünüyorum. Hanım Peki e, mesela fantastik denince senin e, düşündüğün şey ne? Yani ona bir e, hani tanımlama koymak istersen e, hani filmler için. Ha. Yani bir, ona bir hani ben de bunu çünkü ben genellikle baktığım zaman bizim fantastik dediğimiz şey işte ağırlıklı aslında avantür filmler, maskeli kahramanlar. Evet yani geçmişte aynı biz Aytekin Hakkı'ya da şey demişti ya aslında biz zaten fantastik yapıyormuşuz haberimiz yokmuşuz demişti Ya işte avantik sinema bugün fantastik Türk sineması diye tanımladığımız ama bu tabi sadece avantik sinemayla da sınırlı değil yani maskeli kahramanlarla uçan kaçan kovalayan kahramanlarla sınırlı değil bunun içine işte korku sineması da giriyor bilim kurguda giriyor masal sineması da giriyor Peki. O yüzden daha kapsamlı bir şey sadece Avantur Sinemayla sınırlı değil. Yani bugün peki yani bir, bir fantastik sinema oluşturabildiğimizi düşünüyor musun? Yani son yıllarda mesela şey olmuştu. Yani ilk yapan yönetmenlerin çoğu Türk başladı Biraz Türk sinemasına yönelme vardı. E bunlar da fantastik Türk sineması kapsamında yapılan şeyler. E i̇şte Gora gibi filmler yapıldı Dünyayı Kurtan Adamın Oğlu diye gibi filmler yapıldı bunlar da o kapsamın içinde değerlendirebilir ama şey e, az yapılan türdü mesela korku sineması ama son yıllarda bolca film izledik korku sineması üzerine tür sineması olarak Evet aslında hani hemen hemen hiç korku filmimiz yok diyorduk. Şu anda da sadece korku filmimiz var diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biraz evet. öyle bir durum oluştu. Benim burada ümidim hiç bilim kurgu filmimiz yok diyoruz. Belki bilim kurgu filmi de ortaya çıkar ama yaba biraz bu Türk bilim kurgu yaklaşımı hani Türkler uzaydadan öteye gidemiyor gibi geldi mi? başladı bana. Evet da şey yaptılar diye mizahla da yoğurarak yapılıyor. Gerçek anlamda bir bilim kurgu da ortaya çıktı. imkanlarla da ilgili bir şey ama yapıldı. Düşünüyorum. Anladım. Evet. Ee, bazı e, teknik imkanlar konusunda aslında artık e, hani denilecek pek bir şey kalmadı. Ya oldukça e, iyi teknik e, noktaları aslında ulaştı ama bu hikaye konusunda e, sanırım bahsettiğin gibi e, bazı yazılarında da senin e, bahsettiğin gibi e, bir türlü mizah. Konusundan uzay ve Türk kavramını ya da Türkiye kavramını bir türlü ya da Türk sineması kavramını uzaklaştıramıyoruz. Aa, ee, evet, de devamlı e, yani bir gülme böyle ihtiyacı gibi bir şey ortaya çıkıyor ya da e, hani işte uzay gemisinin içerisinde çiğ köfte yoğurmak ve onu tavan atmak gibi bir <gülüyor> bilim kurgu şeyine dönüştük. Hani bunları yapılmış filmlerin e, Dünya Kurtan Adamın olduğunu tabi bir kenara bırakacağım çünkü benim için Türk sinemasında yapılmış yani en e, başarısı çalışmalardan bir tane olarak nitelendiriyorum. Onun dışındaki filmleri e, kenara koyuyorum yani filmler yapılabilir sorun değil benim için ama e, yani böyle bir bilim kurgu e, noktasında biraz hastaresiz gibi bu fantastik dediğimiz zaman da hani bilim kurgu ya da tarihi filmler dediğim gibi masal konusu mesela masal konusuna da çok az giriliyor Evet yani yani geçeceğim sonraında dönemde e, fantastik sinema alanında en fazla üreten. Türk korku sineması. Onun dışında çok fazla bir şey yapılmış değil. Tarih belki bir şeyler olabilir diye düşünüyordum ama o da pek ortaya çıkmadı gibi. Yok evet. Belki de fantastik sinemasından sonra ikinci kısmı da sinemanın fantastiği diye öyle <gülüyor> gidebiliriz. <gülüyor> Ve yeni <gülüyor> evet, Türk <olay> filmlerinin <gülüyor> bilim kurguyla alakasında onların üzerinde gidebiliriz. Olduğu zaman e, Mesut abi ben sana e, çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ederim katıldığın için ee, biliyorsun e, Yeşilçam arkeolojisi programı e, her zaman e, sana e, kapılarımız burada açık e, her Çok zaman efendim sizi ederim. bekleriz e, ayrıca e, yani bu programın bu isimde olmasının e, sebeplerinden bir tanesi senin yazdığın kitaplar ayrıca çektiğin sinema fantasy sineması ve yani bu e, terminolojinin altını doldurduğumuz noktalardan bir tanesi. Açtığınız yollar için çok teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde Ay, biz de e, bu tip şeylere merak sardık. <gülüyor> Genellikle evet, de. Çok iyi, çok Yolu yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Başarılar Bu yolun açık için. olmasından ziyade e, bazı projelerde yani birlikte olacağımızı da e, belirtmek istiyorum programın e son tabii cümlesi tabii. olarak. Her zaman. Oldu. E, olduğu zaman herkese çok teşekkür ederim ben de. E, her salı e, saat 15.30'da Yeşilçam Arküsü programı Açık Radyo 94.9'da yayınlanıyor. Ayrıca e, radyo programıyla ilgili radyo arkası kısmını da ben sinematikeşilçam.com e, sitesinde yayınlamaya başladım. Oradan da takip edebilirsiniz yazılarımızı. Ayrıca Mesut Karın'ın da e, yine bazı yazılarını özellikle eski yazılarına da e, sitemizde yer veriyoruz. E, önümüzdeki programlarda e, ben görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkür ederim Mesut abi. Sana da Tekrar görüşmek için. üzere. Oldu. Herkese hoşçakalın diyorum. E, herkese hoşça kalın. iyi bir hafta diliyorum. <Gülüyor>